Vakti şerefler hayırlılar, hayırlılar tatlılar, şerefler tatlılar, iyidir, sohbet, bizim olabiliriz. Değerli arkadaşlarım, hocalarım, sevgili öğrenci kardeşlerimiz, aranızda bugün benim akademik dostum, bilim tarihsiz, bilim adamım, Türkiye'deki gençliğe ilham veren hocamız, Profesör Doktor İhsan Fazloğlu Bey, ben fazla bir şeye takdim etmek bilmiyorum ama kimse kendisi... Osmanlı dersiniz yok mu? Tanrım <gülüyor> ee, ömrünü Osmanlı bilim mezhepleri ee, Osmanlı düşüncesinde Osmanlı da e, tabi İslam medeniyetinde genelde bilim tarihine adamış bir arkadaşımız ee, şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tesis Bölümü'ne. Ee, Yayınlarımız zaten siz takip ediyorsunuz şeyler, sosyal medyadan kendisiin gerçekte de var. Ee, son e, vücuda yetildiği e, ekibile ben e, önemli eser İstanbul'un yapması. Şimdi hem ekonomik de değerim var, hem de basın halde e, sunuldu. E, zaten takip edilen şeyler inşallah. Bu arada bizim Konya'da şey dinlediğiniz zaman destek verdik. Hocamızın bugünkü e, konusu tarihi tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız? Tebbi, tabi ve tebbi arasında yeni bir tahdidi için adlı günler <gülüyor> ve arayışlar. Hocam bir gözüküyor olabilir. Ee, yani daha böyle genel bir konu konuşursa iyi olmaz mıydı? Ben bunu güncelleştireceğim, Hiç merak etmeyin. Ee, niye böyle bir konuyu seçtim? Ee, onu anlatmak için belki Konya çok sık geldiği, en sık gittiği bir Konya'mış. Ee, Arkadaşlarım çünkü Konya benim 500 önceki memleketim oldum da, Haydi derneğinde nereye sorusunu sormuyoruz. Evet niçin böyle bir konu bizim bugünkü problemlerimizle ilişkide alakalı olabilir? Nasıl ilişkilerini de biliriz? Belki anlatmışımdır, tekrar olabilir ama meseleyi temellendirmek bakımından e, önemli diye düşünüyorum. Doktorların başında ürdüğünde e, yüksek kısans tahsili yaparken Mecemetül Meceme diye bir dergi, Arapları meşhur bir dergisidir. O dergiyi takip ediyoruz. Arapçamız ilerlesin, günlük Arapçayı nüfuz edelim diye. 1967 e, İsrail-Arap Savaşı'nda İsrail ordusunun e, genelkurmay başkanı olan kişiyle bir söyleyişi yapıldı. Orada onu okuyoruz. Söyleyişi e, tabii politik tarafları olan bir söyleyiş ama beni çarpan e, ve bugünle de alakalı olan bir kısmı şu. Suruyor gazeteci, Arap gazeteci Biliyorsunuz, 67 Savaşı'nda İster uçakları Akdeniz üzerinden uçup, Tunus civarından dönüp Mısır hava Kuvvetleri'nden herhangi bir uçak havalanmadan tüm Mısır hava Kuvvetleri yok ettik, Biliyorsunuz. Soru şuydu, bunu nasıl hak ettiniz? Nasıl düşündünüz? Genel Kurvar Başkanı'nda <gülüyor> görebileceğin ilginç, Yavuz Sultan Selim'in didaniye savaş taktiğini ödü. Malumunuz Tomon Ray. Osmanlı ordusu Sinan Çumur'un geçip gelirken Beledikler'in aldığı büyük topları Kayra'nın dışına dizip Osmanlı ordusuna tarmar var etmeyi düşünüyordu. Bunu istihbarat eden Osmanlı ordusu yolu uzatıp arkadan dolandı. Toplar hareketli olmadığı için e, hiçbir şey yapamadan yenildi. Şimdi burası da güzel. Hani Neticede tarihsel bir pratiği günümüze taşımak. Bunun pek çok örneği vardır. İşte Romeli meşhur e, Alman e, Çöl kaptanları ve Roma'yı Af Afrika'da e, kuvvet, müttefik kuvvetlerinin yenilmesi Kartaca Roma Savaşı'nın taktikleri illedir. Roma'lılar Kartaca'lı bir çöğüne, e, nasıl yenilirler? Bu savaş güveni uyguladı müttefikler anlamına karşı. Pek çok örnek verilebilir ama benim şartlarım şu şey olmuyor. Arap gazeteci soruyor. Peki bunu Mısırlıların akbetebileceğini hiç düşünmediniz. Çok net bir cevap. Hayır. Çünkü Müslümanlar tarihinde Şimdi burası çok çarpmıştı Şimdi tarih zannedildiği gibi tabii bizim gelelimizde belli var. İbret. Ama tarih aynı zamanda kuvvet verir. Sırfı Biz tarihte tecrübelerimizi, yanıldığımız noktaları, başında olduğumuz yerleri, tıkandığımız noktaları da tespit ederiz. Dolayısıyla beni bugün anlatacağım şey şu. Müslümanlar batı dünyasında ortaya çıkan yeni bilimler geliştiğinde ne gibi tepki verdiler? Bu tepkiler bugün nasıl devam ediyor? <gülüyor> Ve bunları aşabilmek için, bugünkü tutandığınız noktaları aşabilmek için bu tecrübeler nasıl ders alabilirsin? İşte. Dolayısıyla çok ince bir mesele aslında. Başlık bunu çalıştık ama. Şimdi bakınız, Hans'ın İstanbul Seyir'e aldığı kitabının girişinde der ki, 16. yüzyılda uzaydan biri gelse, Şöyle dünyaya bir baksa şunu 17. yüzyılda tamamen Müslümanlar ve özellikle Türkler dünyaya hakim olacak. İnanılmaz bir güçleri var. Her tarafta etkinler, hem politik, hem askeri, hem ekonomik. Ama bir yüz sonra tam tersi veriyor. Şimdi genelde günümüz çalışmalarında yeni yeni değişmeye başladı. Şöyle bir algı var. Müslümanlar büyüdü, rehavete kapıldılar. Müthiş bir kibir var doğru batılı seyahların. Ee, özellikle 1550'den sonraki seyahat kamerinde okursanız vurguladığı bir şey var. Türkler, bu Türk diyor, Türkler başarılıların mağduriyetine öyle kapılmışlar ki. Hakikaten e, kibir bütün güçlü insanları özellikle de ötekine karşı gösterdiği bir tutum. Amerika'ya gittiği zaman aynı şeyi gösteriyorlar. Yani İngilizce bilmiyorsanız değil mi? Adam yerine koymazlar. İnsan yerine koymazlar. Çünkü niye? E, galip olan insanın nitelikleri her zaman kutsalır. İbn-i Ağabey'in mukaddemesinde galip mağrub bölümü vardır. Kutmanızı tavsiye ederim genç arkadaşlar. Bütün durumumuz orada özetliyor İbn-i Şimdi şöyle bir şey var. Uyuyoruz. Efendim ne zaman ki başımıza sert darbeler aldık o zaman kendimize geldik. Bu tamamen bir uydurmadır. İslam medeniyeti öyle bir tanımlanıyor ki günümüz e, literatüründe ki biz de bunu takdir ediyoruz. Geleceği olmayan muhteşem <gülüyor> bir geçmiş. Yani muhteşem bir geçmiş ama geleceği yok. Bu tüm yapıp etmelerine silah ediliyor. ki Müslümanlar daha 1500'lerde itibaren en ihtişamlı oldukları tarihte itibaren bir şeylerin farklı cevap verdiğini görüyor. Diktatörü incelemesin. Araştırma yapmazsak bunu göremeyiz. Şimdi konumuz o değil ama mesela 1500'li yılların başlayabilirim hangi isimler ne yaptı ne yaptı fakat konumuz değil fakat sadece 1650'ye geldiğimiz zaman şimdi tabii o dönemde yaşayan bir Müslüman bunları görmeyebilir ama bugün biz dışarıdan baktığımız için iyi şey biliriz. Mesela Çin'de 1650'li bir adam çıkıyor. Çin'de 1670'lerde bir, bir, bir operasyon yapıyor. Arap'ti İslam toplumuna. Abdullah Sinqili aynı tarihte Manay dünyasında bir operasyon yapıyor. İbrahim Kulaği Muhammed Babili Harem'in coğrafyasında bir operasyon. Osmanlı Münfude Afrika'da bir operasyon. Mutasarrıf Zebidi Kemal birlikte Yemen'de daha sonra Kahire'de bir ortalama Hasan Dihle'nin Hindistan'da bir ortalama sunuldu. İstediğiniz Yani 1650 ile 1750 arasında şöyle bir baktığımız zaman İslam dünyasında neredeyse bütün İslam coğrafyasında alimlerin önderliğinde bu alimler yapması lazım. Bugün bizim alimler sevdiğim şey, şey metinleri de sizinle paylaşıyorum. Bizim alimler nokta nokta diyeyim, istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Alimler, <gülüyor> İslam coğrafyasında isimli cikettiğim ve yüz bin insanlar İslam topluluğunun problemlerini fark etmeye ve buna çözüm üretmek için organizasyonları oluşturuyor. Şimdi. İlginç bir şeydir. Dışına yönelik iş yapan bir insan içeri ihbar eder. Çünkü devamlı bir öteye evleri konferansa gidiyor, Benim giden iseniz evdeki masanızı düzeltme vaktiniz olmaz. Öyle değil mi? Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. 17 ve 18. yüzyıl İslam medeniyetinin yeryüzüne temelküz ettiği en önemli iki asır. Niye? Çünkü Müslümanlar bu tarihe kadar hep dışa yönelik bir gelişim gösterdi. Her yayıldılar. Güçleri vardı. Ekonomik, politik, askeri bu güçleri hep yayılmak için kullandılar ama evlerini toplamak için vakitleri yoktu. Bak bu çok ilginç bir noktadır. Fakat kolonilerizmle birlikte bu dışa yönelik yayılma durduğu için Müslümanlar kendi evlerine geri döndüler ve şunu fark ettiler. Bu yayılma esnasında halk ihmal edilmiş vaziyette. Evet coğrafya politik olarak Müslümanların kontrolünde ama halk hala animistik, geleneksel kültürler iyiymiş. Çok, çok önemli değil. Mi? Malay dünyası Müslüman ama yüksek İslam kültürü dediğimiz kelam, fıkıh, tasavvuf gibi bilimleri bilen ya da o kavramlar aşil olan neredeyse çok az adamlar. Ya da Orta Afrika tamamen Müslüman olmuş ama hatta Orta Asya Türkler Müslüman olmuş ama animistik kültürlerinden, şamami kültürlerinden, geneliksel kültürlerinden uzaklaşmamışlar. Devlet yönetimleri de bunları İslam'a ithal etmek, dahil etmek için ciddi şekilde zulüm yapıyorlar. Siyasi zulüm. Şimdi ulema buna da çok ilginç bir karar alıyor. bir, Evi tekrar toparlayalım. İki, sultanların halka zürmet, zürmetmesini engelleyelim. Üç, halkı iti. Arkadaşlar, Kazak'tan ne zaman Müslüman oldu? Daha önce Müslüman değil mi? Kafkas'tan ne zaman Müslüman oldu? Evet, politik coğrafya olarak, fiziki coğrafya olarak Müslümanların yaygını durdu ama manevi coğrafyaları genişledi. Yani Davul biz ekonomik ve politik bir yapı olarak değil de manevi bir yapı olarak aldığımızda genişliyor Ve bu alimlerin sayesinde genişliyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Bir ciddi bir okullaşma faaliyetini bilmiyorlar. Diyelim ki Abdülayı ile Malay dünyası da okullar kuruyor. Osman Bifu ile Afrika'da okullar kuruyor. Laotizi Çin'de okullar kuruyor. Hasan İhlemi Hindistan'da okullar kuruyor. Büyük bir okullaşma faaliyeti İkincisi, yaşama pratiğini yeniden organize ediyorlar. Yaşama pratiğini organize etmenin iki yolunu tespit ediyorlar. Bir, Müslümanların örneği Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sünnetini bir yaşama felsefesine de lazım. Yaşama pratiğine de lazım. Teorik anlamda bir hadis ilmi zaten ondan kurulmuş muazzam isimler gelmiş geçmiş ama Hazreti Peygamber eğer örnekse, oturuşumuzdan, kalkışımızdan. Dolayısıyla ilk defa tarih, hadis nazari bir ilim olmaktan değil bir yaşama felsefesine, yaşama pratiğine dönüştürülüyor. Bu tarihlerde. Bunun için örnek vermeye gerek yok. Bu dönemde hadis çalışmalarına bakınız. İkincisi hadis formel bir bilim olduğu için en nihayetinde bunun manevi tarafını spiritüel tarafını doldurabilmek için de tasavvufu yine nazari olmaktan çıkartıp pratik bir yaşamayla ...yaşama dönüştürüp hadis ile entegre ediyorlar. Bu İslam tarihtede oldu. Yani hadisle tasavufu, özellikle nabiçey, vaateti vücut, etpeli geleneğini metafizik iddialarından, ...kozmolojik ve kosmonik iddialarından temizleyip entegre ediyor. Ve dolayısıyla İslam dünyasına bütün bu daha önce ihmal edilmiş halk kültürüyle yaşayan Müslümanları Hızlı bir şekilde çünkü kasıflar için ne olacak, kan bir gönlüy için ne olacak, hızlı bir şekilde yüksek İslam kültürüne e, dönüşler sözü var. Bu o kadar elbilece benim bir iddama göre 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda İslam medeniyetindeki tüm diriş hareketlerini bu dönemdeki yapılanma sağladı. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü bu arada aynı zamanda İslam medeniyetindeki tüm konanyanist, emperyalist hareketlere karşı, işgallere karşı savaşı yürüten alimlerdir. Abdurrahim Sinki'li, evet bir alimdir aynı zamanda Hollanda işgaline karşı Malay dünyasını örgütleyen ve gizlice savaşan bir mücahiddir. Ya da Osman Bin Fude, Afrika'da, Hasan Dihye'li, Hindistan'da, Lautiz'i Çin'de, Müslüman insanlar için örgütlemek öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Bir kere insanlar sizin peşinizde gelmesi lazım. Eğitim sistemi tasolmuş ve hadisle entegre edilmiş eğitim sistemi okullaşma öyle bir yaygın e, kültürü oluşturuyor ki e, bunları eğiten ya da bu eğitimden geçen insanlar buna çıktığı zaman arkasında bunları takip edecek onlarca binlerce insan ortaya çıkıyor. Şimdi güzel bir kitap hazırladım. Yakın zamanda Osmanlı Ahmetlerden de biliyorsunuz hocam. Şu anda şey dedi mi Katar'da evet. bildiğin kadarıyla. Modernization için Europe diye bir kitap hazırladığını söyledi bana Katar'a gittiğimde. Yani modernleşme başlamadan e, yok. Modernize için ya yani, Vidaat e, yenileşme Avrupasis yenileşme. Yani Müslümanlar Avrupa'nın herhangi bir etkisine kalmaksızın kendi problemleriyle yüzleşmek ve bunları çözmek için nasıl bir tecrid hareketi? başlattılar. Bunu e, araçtan bir kitap. Şimdi bakın burası çok önemli. Kendi sorunlarıyla yüzleşmek. Kendi sorunlarını ilerak ettirir. Kendi sorununu çözmek için kanallar geliştirmek. Kendi sorunlarını çövmek için modeller geliştirmek. Bir bakalım yapalım. Onun için biraz <gülüyor> ağır bir ama akiliz ve bani izan akil Çünkü akil olan insan kendisiyle yüzleşen insanı. Kendilik değil, cümşet olan insanlar, Kendi sorunlarını başkalarının masasına koymadan önce çözmeyi göze alan insanları. Biz bunu yapamıyoruz. İlla nasıl büyük ölçekte oryantalistlerin bizim için yazdığı hikayede figüran olmayı kabul ediyorsak bugün İlayat Fakültelerinin özellikler ya da genel ölçekte söyleyeyim İslam kültürü ile ilgili bugün bizim tasavvurumuz, büyük oranda oryantalistlerin bizim için yazdığı Hikayede fünan görülmekle sınırlıdır. Kimse buna itiraz edemez. En e, bize ait tefsir ilminde, hadis ilminde bile zihniyetimizi, kavramlarımızı, temel yargılarımızı, bölümlemenimizi, tarihsel dönemlendirmenimizi onlar yaptı. Bu bizim yuvamız ise eğer, yuvamızı niye başkalarıyla ya da başkalarının yuvamız hakkındaki kanaatini dikkat edilerek çıkıp üzerinde geliyor. Şimdi geliyorsunuz eve, komşun size diyor ki, ya senin çocuğunla alakan çok iyiydi, bak çocuğun Gidip komşunu dinleyip çocuğunla ilişkiyi komşunuz sana yaptığı teklifi görür düzenlersin? Yoksa senin kendine ait bir var bu yuvadaki ilişkilerden hareket ederek mi düzenlersin? Şimdi bizim yaptığımız, kendimiz, kendi sorunlarla yüzleşmediğimiz için, onlara ilişki kavramsallaştırmalar, bu modellemeler yapmadığımız için, başkaların bize, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, şöyle yapın demelerinden hareket ederek iş yap. Tarihsel tecrübeye baktığımız zaman hiç de böyle yapamadığını görüyoruz. E, o dönemin insanları kendi problematiklerini, kendi tıkandıkları sorunları, alanlarını bizzat <gülüyor> kendileri teşhis ederek dönemin şartları, dönemin paradigması, dönemin imkanları içerisinde maddi manevi, politik ekonomi ifade etmez. Ha bir de bütün bunları, tüm bu e, organizasyonları finanse eden bir adam ama. Köprünün Fazıl Ahmet Paşa. Hepsinin politik ve ekonomik organizasyonu da arkadan bunlar yapıyorlar. Demek ki Osmanlı Devleti bizzat bu meseleyi görmüş. Çünkü Köprünün Fazıl Ahmet Paşa 1663'te henüz daha Newton'un prinsipası yayınlanmamış. 1687'dir prinsipa. Yayınlanmamış. Vardı. 1663'te kendi konağında Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilimler hakkında üç gün sonra bir toplantı organiz ediyor. Bu, bu konuyla ilgili yazıyı da biz yazmıyoruz. Maalesef bilimlerden Avrupa'ya da ne oluyor Avrupa'da? Nasıl bir gelişme var? Bilimler, nasıl artar? Tabii Avrupa'yız orada bir de gelişme aşamasında ortaya çıkan gelişmeler yani Nifton ee, bilim üretirken bütün Avrupalılar üstak bilim üretiyor hemen aldım demiyorlar. Öyle bir şey yok yani. Nifton'un ürettiği ve yazdığı hiçbir eseri asistanı bilmez arkadaşlar. Asistanı haberdar değildir Nifton'un kalp mühsü hesabını keşfettiğinde. Çünkü Nifton derslerinde Cambridge'de standart eğitim programına uygun okutuyor. Çünkü yeni şeyler öyle kolay toplumsallaşamaz. Kol kolay bir şekilde oryantasyonu mümkün değil. Fransızlar Dekatçılığı Dekat 1650'de öldü. Descartes'çılığı 1699'da kabul ettiler. Daha Descartes bir bilim adamıydı. Biz şimdi nasıl okuyoruz düşünce tarihinin, tarihini, bilim tarihini? Bunlar bir şey keşfetti. Herkes devlet efendim toplumsal örgütler, okullar bekliyorlar. Descartes bir şey yapsa da biz de uyuyoruz. Bir şey yapalım. yok. Fransa'da, şey, Nifton'un Fransa'da benimselmesi 1100 ben ben Türk'ten şey, bizzat kralın fermu adıyla da. Yani Avrupa'da henüz yeni oluşuyor. Daha... daha bu parçalık yapı içerisinde bile Osmanlı Devleti e, meseleyi takip etmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Öyle kolay değil tabii. Çünkü yaşlı bir kültürün, genç bir kültürü anlaması kolay değiştiğinde. Neyse, e, bilim tarihin ya da tarihin tarihinin dehizlerine girmeyelim şimdi. Şimdi peki bu büyük ölçekte İslam dünyasında ortaya çıkan bu yapıyı bir bütün olarak ele aldığımızda biz ne yapıyoruz? Osmanlılar'da bu yapı nasıl başladı? nasıl evrildi ve konuşmanın e, şeyi burada yok. Üç kavram kullandım. Tebdil, Tadil ve Tebrik. Bu Osmanlı dünyasında, yani İstanbul merkezli Osmanlı dünyasında üç büyük yaklaşımı, iki büyük ya da küçük diyelim, tebdilciler, Tadilciler ve tebdilciler diyebileceğimiz e, bu kelimeleri izah edeceğim. Üç büyük yaklaşım ortaya çıktı. Bunun üzerine duracağım. Ki bu yaklaşımları biz Hala kısmen devam ettiriyoruz. Bunları, e, bu tecrübeyi dikkate almışsak eğer, oradaki hataları, tıkanıkları ya da başarıları e, iyi bir analize tabi tutmazsak, bir yüzyıl sonra Necmettin Erbakan başka bir akademisyen bu konuda yeniden bir konferans vermek durumunda kalır. Aferin mi? Onun için e, bu gündemde olduğunu zannetmiyorum bu konuların bizim en azından e, canlı olan kültürümüzde. Şimdi Osmanlılar herhangi bir köşede, kıyıda kalmış, e, efendim, e, çeşitli e, hazırlıklar yapıp ondan sonra oyuna girecek bir aktör değil. İzatihi, mevcut tiyatronun fail etkin bir aktörü. Dolayısıyla çok çeşitli değişkenlerle hareket ediyorlar. 1580'de büyük bir krize geldiler. Gurebadam çektiği ekonomik kriz. Küçük bir e, buzul çağı, tarım arazilerinde büyük bir sıkıntı, tarım topluluğu çünkü o dönemde toplumlar ve celali isyanları, savaşlar filan falan çok çeşitli nedenler. Bunu hemen çözmek için ıslahat hareketlerine başladılar. İlk defa İslam tarihinde felsefesinde ıslahatla anı bir çıktı. Sinyal teknolojisini geliştirdiler ve benzeri şunu açık ve net bir söyleye şekilde söyleyeyim. Tarih tasavvurumuz dıgıdık tarih tasavvuru olduğu için, dıgıdık tarih tasavvurunun da merkezi kavramı, askeri güç olduğu için, ordu olduğu için Türk-Türk tasavvurumuz askeri bir zihniyetle yazılıyor. Elbette biz ordu milletiz burada bir sıkıntı yok ama bir toplum sadece özellikle temeddün ettikten sonra, yerleştikten sonra askeri bir şekilde izah edilemez. Mesela, Türk modernleşmesini ya da Osmanlı yenileşmesini askeri olarak başlatıyoruz. Hayır. İlk yenileşme hareketini, teşekkür ederim size. İlk yenileşme hareketini ulema başlatıyor. İlk defa mensup olduğu geleneğin eskimeye başladığını, mevcut sorunları çözmede teklediğini hisseden ulemadır. Ve alimlerdir. Çünkü bürokrasi hiçbir zaman hızlı değişmez. Bürokrasinin büyük amacı devletin sürekliliğini sağlamaktır. Sürekli bir hızlı değişim kaldırmaz. Bu leva öyle bakmaz olarak. Bizde ilk ciddi kavramını kullanan Hizami Cidid 3. seribiymiş. Hadi oradan sen. Hadi oradan sen. Peki ne olacak? İlm-ül heyet-ül cididemek kadime kitabı. Et tıp bu kitapları mı olacak? Er heyet-ül kitapları mı olacak? O da öyle şey? Kendi birikimine kadim demeye başlayan kadim yani eskidik. Ama bu eskimek Şöyle atılacak anlamında değil. Mesela Abbas Besim Efendi 1700'lerin başında şöyle bir tıp kitabı yazıyor. Dostu Rülvesi, fitip bu Cedit ve Kadim. Hayda. Bir Osmanlı alimi kendi tıp mirasına Kadim diyor. Yeni gelen, Avrupa'dan bir şekilde gelen tıpta ise Cedit diyor. Yana, ya da Asyoniye elhayetül Kadime, eski Asyoniye elhayetül -er Cedit, yeni Asyoniye yine yeni Osmanlı alimidir. Dolayısıyla. <gülüyor> Alimlerin böyle olması lazım. Yani sahibi, dirayet sahibi olmaları lazım. Alim, çağının şahididir diyoruz değil mi? Çağının şahidi olması lazım alim. Çağında olup bitenleri görmesi gerekir. Takip etmesi gerekir. Şimdi Osmanlı alimleri bunu çok yakınla takip ediyorlar. İlk mesela yapan, tıp tercümesini yapar kimdir mesela bizde? Devletin. ...aynı zamanda maliyesini 29 yıl yönete Müneşin Ahmet dediler. Tarçı diye bilmiyorlar genelde. Tarçı var mısın? Ya. Olsa da söylemezsin. <gülüyor> <Daha veriyorum gülüyor> Müneşin başı Ahmet dediler. başas başı başastronum, devletin başas sorunu. Baş maliyeci... ...29 yıl Osmanlı maliyesini yönetmiş. Olman sonra Allah razı olsun o devlet adamı kimse bununla bir anlaşmazlığına düşüp bunu tayfaya sübün etmiş. O da orada eser yazmış. Çünkü bu da çok entesan. Bugün nasıl e, gençlerin en zekileri para getirecek meslekleri mesleklere gidiyorsa tıpkı bir ya da e, mühendislik gibi o dönemde en zeki çocuklar genelde de kadı oluyorlar. Bürokrat oluyorlar bu evlisiyle. Çünkü 22 milyon kalelik bir coğrafyayı ...idare etme kolay değil. Ee, Dönşehir Başkanı açıklamıştı. Türkiye'de 90 bin cami var. 90 bin imama ihtiyaç var. Büyük camilerin 3 müezzine ihtiyacı var. Yedek imama ihtiyacı var. Çal, öl, büyük bir <gülüyor> 22 milyon mu düşünülüyorum? İnanılmaz bir insan kitlesine ihtiyacı var. Onun için diyorum ki... ...Türklerin başına gelen büyük bir imparatorluk kurma yeteneği var. <gülüyor> Petrolü imparatorluk kuruyorsun... E devamlı insan istihdam edeceksin. Osmanlı en büyük handikaplardan biri budur. Onun için alimler, mesela Erzurum İbrahim Hakkı gibi alimler, sık sık gençlere uyarınlar. Yapmayın, ilim sahasını boş bırakmayın. E bugün 2000'den bir itibaren de bunu da yaşıyoruz değil mi? Alimlerimiz, ulemamız e, politik, bürokratik yapıya entegre olmak için sıraya gelmişiz. Bir millet senin için yetiştemedi. Hadis profesörü var, ne işi var ne yüzyıda olmasın. Değil mi hocam? Daha yani, yani, <gülüyor> mı konuşmaya başladınız? <gülüyor> <gülüyor> Ofta hocadır dersiniz. Şimdi et. Yani. Şimdi ne çiçekler bizde yenileşme hareketini başlatan, yenileşme fikrini başlatan, sahip oldukları bilgilerin, her alandaki bilgilerin çözümde sıkıntı, Yarattığın ilk farkı da Osmanlı halindedir. Bu Osmanlı yenileşmesi bir ulema hareketidir. Devlet daha geç vakitte savaşta yenilmeye başlayınca bu sanayi devriminden sonradır. Çünkü sanayi derinimine kadar askeri sahadaki başarılar e, kullanılan malzemeye çok bağlı değil. Yani şöyle düşünün e, biliyorsunuz 1740'a kadar dünyada ateşli silah birimi olan tek ordu Osmanlı ordusundur. Diğer ordular da kullanıyorlar ama onlar savaşa giderken kullanıp dağıtıyorlar. Bizde sürekli sınıf bu. Şimdi bir Osmanlı askeri tüfi doldurup, önden doldurup oluyor. Atış yapıp isabet oranı çok düşük. Yeni tepmesi çok yüksek. Bu işlemi yapıncaya kadar bir Osmanlı okçusu 8 tane düşman öldürür. Bu Gabon diye bir adam var, bacak. Osmanlı teknoloji gayri tını bilen hocamlar. Onun kitabını Türkçe çevirebilirsiniz. Saray devrinden sonra da ateşli silahların eee atma oranı, isabet oranı artması. Dolayısıyla büyük oranda disiplin, iyi eğitim görme, strateji ve taktiklerle birliği olan savaş meydanlarında. Bu açıdan Osmanlı askeri yenileşmesi 1773'lerden başlar. Ama Osmanlı ilmi Teşkilatı'nın, İlmiyesi'nin meseleyi idrak etmesi 1650'lerden sonra başlıyor. Ve bu süreç içerisinde çok ciddi metinler öğretiyorlar. Diyelim ki İbn-i Sellim, Ömer Şivahi, Busevî gibi kabuklar mesela batıdaki tıp kitaplarını tercüme etmeye başlıyorlar. Şimdi tabi insan merak ediyor bunlar ne zaman metinci öğrendiler. Ne zaman yabancı öğrendiler, enteresan bir şey, araştırılması gerekiyor. <gülüyor> ...Türkçe kitap tercüme etmeye başladı. Coğrafya kitapları tercüme ediliyor. Asomi kitapları tercüme ediliyor. Tıp kitapları tercüme ediliyor. Matematik kitapları tercüme ediliyor. Ondan sonra çok çeşitli alanlarda... ...kitap tercüme ediliyorlar. Fakat bu tercüme ile ettiğimiz anlamda... ...birebir tercüme değil. Biz buna tenkif deriz. Kendi bilgilerini katarak, oradaki bilgileri geliştirerek... ...hiçbir zaman birebir tercüme değildir. Şimdi bu süreç devam ederken... ...saray devrim, binib üzerinde, akabinde... Aydınlanma, meydan savaşlarında e, sanayi devrim ettiği yapılar e, gücünü göstermeye başlıyor. Ve biliyorsunuz özellikle 1774 Küçük Hayrancı Anlaşması ile Osmanlı devleti <gülüyor> radikal bir kalınlığı. Ve askeri yenileşen, devlet kontrolü yenileşmek ki bunu bilip ulema organizmı. Şimdi yeni nisaneler kuruldu, modern tarz eğitim yapan kim bunlarmışdır? Şimdi bakın hep bunları yüttük Türkiye'de değil mi? İslam alimleri gelinleşmeye karşı engellediler. Ya kardeşim Osmanlı memurlar isteyen, medrese mevcut. İstiyorum bu taraftan. Bu sakıca, Ali Paşa, Kudayak Sadi Mehmet Atefevi dedi, Mustafa dedi. Polat Medrese mezunudur. Medrese olan insanlar, dinetim onlara işaret ettiği çerçevede yeni kurulan şeyde böyle sahnelerde ki bunlar daha çok pratik bilgileri esas alan mütefennin zabit. Çünkü artık alim devletin işine yaramıyor. Mütefennin yani teknikle dolanmış. İstanbul'da sivil kavramlarla tanışıyor. Mütefennin zabit yani ee, nedir? Teknik bilimleri bilen ee, subay i̇şte, ee, esas alıyor. Tüm ondan organizan tüm mühendis haneleri kuran, yöneten ve 1850'lere kadar yeni nesil mezunlar orada hoca olunca kadar tüm hareketi Osmanlı. ...neredese alimleri yürütüyor. Hiçbirinin buna bir itiraz yok çünkü... ...ortaya bir deka sorunu çıkıyor çünkü. Daha önceki ulemanın başlattığı... ...yenileşme hareketleri... ...paradigmanın tıkanması, bunu aşmak için... ...yeni bilgilerin dolaşıma sokulması... ayışları ...büyük oranda klasik ilim... ...ziyiyetiyle entegre olmuş vaziyette... Osmanlı hala... ...nazari geleneklerini dikkate alarak... ...kendi birikimleriyle... ...yeni bilgiyi entegre ederek çalışıyor. Teorik, nazari yani... ...ondan sonra... E, ...nedir onun adı? E, pratikten fazla, pratiğe fazla bulaşmamış... ...takbikit günü fazla olmayan bir bilgi bu. Ama devlet beka sorunu yaşayınca... ...nazari bilgiden takbiki bilgiye... ...alinden mütefeneyi zabiten... geçiş var Çünkü mesele çıktı. Şimdi bu çerçevede Üç farklı yaklaşım ortaya çıkıyor. Bizim hala bugün gün e, davranışlarımızı belirleyen çeşitli şekiller değiştirilmek birincisi tadilciler. Tadil ne demektir? Elimizdeki dönüştürerek yeniye varmak demektir. Tadil kılıncısı budur. Yani e, elimde benim bir şu olsun. Bunu yenilemek istiyorum. Bunu atmadan bunun esas yapısını koruyarak yeni bunu eklenmeyebilir miyiz? Tadil çalışmasının en önemli ismi bilerek oradan başladım. Genelde ben bu konferanslara tebdilden başlıyorum. Abdullah Şükri Kolevi'dir. Konya bulunduğu için. Bu Konya enteresan şey. Hani Benim de belki e, toprak beni çekiyor. hani e, diyebilirsiniz ama Konya gerçekten benim tabirimle İslam dünyası ne zaman tıkanırsa, sıkışırsa bir açılım sağlayacak isimli işte. Biz bunu Anadolu Selçuklu döneminde gördük. Saadettin Konya'yı gördük. Tasavvuf e, Kenan Fıkıh çatışmasında e, Alaakil Konya'yı ile Hüseyin Konya'yı ile 7-8 tane Konya'da alim var. Bunlar tüm sadece i değil, Şam ve e, nedir? Mısır coğrafyasında İslam dünyasında bu çatışmayı çözecek Hem hemşek hem kudu olan ören örneklerden ilk dönem koydularlar. Hem kudayın kudattır, hem şekil şuurudur. Entesan adamlar. İstanbul i̇şte Osmanlı dünyasında ya da Türk tarihinde Türkçeleşme hareketinin ilimleri Türkçeleştirmeye hareketini başlayan Mahmut Kolebi'dir. Hemen ikinci beyazın yıldızı e, damız dönüyor. İkinci beyaz yani beyazdibi Mahmut Kolebi. Ali Kuşçu'nun, Ali Kuşçu'nun öğrencisi Emre Gideşkin'in talebisi. Burada astronomi öğreniyor, matematik bilimleri öğreniyor. Dikkat et bana. Bu televizyon değil değil mi? Evet. Ha. Ben, ben televizyonu zaten takmam. Görünce daha tepem atıyor çok. <gülüyor> tamam, üniversite Muhammed Konedi burada yetişip, hem Helenistik dönemde, hem de İslam Birliği'nde telif edilmiş matematik, astroloji kitaplarının Türkçeleşime faaliyetini başlıyor ve öğrencisi Mustafa bin Alevim Vakı bunu tamamlıyor. Çok yakın. Bu da Konevi. Şimdi bakın ben bunları icat etmiyorum. Tarık böyle yapılmış. Ne yapayım yani? Şimdi Osmanlı dünyasında mevcudu tamamen çöpe atmadan yeni bir entegre edip yeni bir paradigma kurabilir miyiz? Ara yaşının en tipik temsilcisi Abdullah Şükrü Konevi'dir. Elbette bunun öncülleri var, daha önce de buna benzer teşebbüslerde bulunanlar var ama yeni bu kadar bilmiyorlar. Şimdi Abdullah Şükrü Ekonomik'in mühendisaneye yetişmiş birimi. Hayır, mühendisaneye 1775'e kurulmuş, yavaş yavaş öğrenci yetiştiriyor. Abdullah Şükrü Ekonomik'in bildiğin bir Osmanlı gibi deriz. Oturuyor, medya okutulan Teşşim-i Refrak bir astronomi kitabımız var. Mah, e, ma, şey, Mahomet, Amin, e, a, Bahattin Amili'nin yazdığı e, İran coğrafyasında yazılan bir metin çok iyi bir metin. Bu bizim medreselerde As astronomide başlangıç seviyesinde okuduğu bir kitaptır. Birkaç tane astronomik kitabı okudu çünkü. Buna bir şer yazıyor. Teşrihul Şer teşrihul Şimdi burada bir sıkıntı yok. Neticede klasik bir astronomik kitabı ve klasik kozmolojiyi, klasik astronotikliklerini <gülüyor> uygulayarak klasik gezegenler teorisini bunu öğrencilerin anlayacağı seviye Ama Esed'e bir zehir kuruluyor. Şimdi bu nasıl beni çok çarpmıştır, doktora tezi verdim şimdi onu bir arkadaşımız, astronomide doktora yapmış ama astronomi tarihi çalışan bir arkadaşımız, doktora tezi hazırlıyor. Beni çarpan tarafı ne? Şimdi düşünün bir Osmanlı alimi bu ya, klasik. Ben mühendisat okuyan biri değil. ...kendi dönemine kadar... ...ve kendi dönemi çağdaşı... ...Batı astrolovisinin... ...tüm sonuçlarını bilir. Yeni yapılan keşifler... ...bundan sonra... ...yeni yapılan ülkeler, teoriler... ...bunların hepsinden haberler... ...bunların dökümünü veriyor. Şimdi insan merak ediyor... ...bunu nereden öğrendi bu adam? Ya o latincelik... ...hala latincelik... ...baskın dil, fransızca olabilir... ...almanca, insan, ingilizceviz okuyor... <gülüyor> Ee, ya bunları bilen insanlarla oturup kalkıyor ama bu kadar alimane ve vakıfane onları idrak etmesi çok zor. Peki ne yapıyor burada? Şunu yapıyor. Kendi geleneğini dikkate alarak, onu değiştirerek, olduğu gibi bağınızı deneydi değil, değiştirerek, dönüştürerek bir geçişi mümkün kılabilir miyime bak. Bu çok önemli bir tavırdır. Bu tavır Osmanlı coğrafyasında en önemli takipçisi Ahmet Evdet Paşa'dır. Ahmet Evdet Paşa da benzer bir şey yapar. Yani şöyle ben elimdeki çumalı atmadan o çuval bugün işime yarar kimliğinin inşasında ödülü boğulamış hala işlevsel olarak unsurları elimde tutabilirim. Çünkü arkadaşlar bu çorap giyip çıkartmaya benzemiyor. Şimdi her zaman söylediğim bir şey var. Bir kültürün samimi, ihlaslı yobazları son derece önemlidir. Çünkü kültüre sürekliği sağlar. Ne demek bu samimi, ihlaslı? Yani bu fikirleri savunurken ekonomik, politik ve toplumsal bir iktidar talep etmeden sadece o fikrin değerini önemseyerek savunuyorsa mesela müteassip, yobaz bir Marksist, müteassip, yobaz bir Kemalist Müda, müteassır, yobaz bir Müslüman toplumdaki bu fikirlerin sürekliliği açısından elzemdir. Ve saygıya hak ederler. Ben saygı duyuyorum. Ama bir numara çekiyorsa başka. Öyleleri de var. Çünkü o bilgiden iktidar değiştirmeye çalışan insanlar var. Bahir bir konu. Ama taassup asabiyet kelimesinden yiyor. Önlü kelime değil mi? Biz de birlikte zıtırlarımıza girer ki ben kişisel kanaatim, bugün toplumsal olarak en önemli bir problem, asabiyetimizi kaybettik. Bizi bir arada tutacak sinir sistemimiz yok. Asabiyet sınır demek. sinir sistemi demek. Ne bizi bir arada tutacak? Her şey çürüyor. Şimdi, taassup ya da e, eskiye sahip çıkmak, belli bir yere kadar anlamlı olmakla birlikte, bireysel olarak da bir anlam ifade etmekle birlikte toplumsal olanda çözüm üretemediği için ne yapmanız lazım? Ona bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Şimdi, Burada yapacağın, yapacağın şey olanı olduğu gibi alıp devam etmek olabilir. Ama pratik bilimlerde bu mümkünken, teorik bilimlerde, e, çünkü semantik travmalar milleti geriye atar arkadaşlar. Bakın, semantik de, yani dile ilişkin, teorik dile, zihni ilişkin travmalar, ani değişimler bizim teorik düşünme kapasitemiz ortadan kaldırır. Kişisel bir tespit olarak söylüyorum, Türkiye'de teorik bir çalışma üretememizin hangi grup olursa olsun Türkiye'de biz teorik bir üretimde bulunamıyoruz. Hep tüketiciyiz. Bunun nedeni yaşadığımız semantik ve sentetik travmalar var. Yakın. Dili değiştirdik, alfabeyi değiştirdik, Kürt dilini ilişkimize çok yani bir biçimde yaptık. Bunların iyi ya da kötü olduğunu tartışmaya gerek yok. Geçmişi altyakmanın anlamında oldu. Bu bizde ciddi bir teori, yani, teorik dilde, teorik nisanda travma yarattı. Ve bu travma Bizim teorik üretim yapmamızı engelliyor. Bakın bize ait bir ateist bile yok. Yani. yani kendi imkanları yaşadığı kültürel havzadan giderek lan ben Tanrı'yı tanımıyorum, inanmıyorum diyen bir genel ateistimiz yok. Ateistsiniz bile Fransa'dan çevrilen kitaplardan, Almanya'dan çevrilen kitaplardan. Öyle değil mi? Niçin? Çünkü o travma teorik düşünmeyi mümkün kılmıyor. Biz de çeşitli sorunlarımızla teorik bir ters teknik geliştiremiyorsak, yapamıyorsak, kavram üretemiyorsak, bu travmanın izlerini taşıyoruz. Şimdi, tadili savunanların esas itibariyle korumak istedikleri cerrahi teknikler değil. Cerrahi teknik beni değiştirirse değiştirirsin. Yani, alet edevat meselesi değil bu. Mesele, bizim teorik lisanlarımızı, nazili insanlarımızı ki bizim hayatı anlamlandırır, iddia ettiğimiz anlardır onlar. ...bunlar da sürekli, sürekli neyi sağlayacak, bir aşamaya taşınabilecek kavramların ya da yargıların olup olmadığını belirleyelim. Bakın, Ahmet Cekdet Paşa, hepiniz tanıdınız, bildiniz, ruhlukçumuz, mecebi yazmış, mantıkçı, değil mi? ül adabın ve müyazarı yazmış. Oğlu Ali Sedat, ki bizim kültürümüzde hiçbir yeri yoktur. Ali Sedat, son yüzyılın en önemli Türk dahilerinden biridir. Ne yapıyor Ali Sedat? Ali Sedat, nizam Tefekkür adlı eserinde klasik mantığı alıp yeni mantıkla etmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken öyle bir gücü var ki kant eleştirisi yapıyor. Şimdi bir Hocam burada 10 yıl, 15 yıldır tanışırız hocamla. Bugün Türkiye'de kantı özgüvenle anlamlı bir şekilde bir batı felsefe konusu var mı hocam? Cesaret edemezsen Sen kimsen kant eleştiriyorsun? Çünkü efendilerimiz olmamışsın. Ama ne yapıyor Halise'den? Geleneğini bildiği için son derece ciddi bir şekilde John Stuart Mill'i eleştiriyor. Sen meseleleri yanlış anlıyorsun bak şu şu açıdan bakarsan şöyledir diyor. Oturuyor. Newtonçu mekanik fiziği kelam açısından yorumlayacak bir metin yazıyor. Kelamı tehdit ediyor, güncelliyor. Bunu nasıl yapıyor? Çünkü klasik kültürü ...iyi biliyor ve onun taassüf göstermeden bugüne taşınabilecek teorik arka planını, kavramlarını yargılarının farkında. Hadi kızının örnek verelim, Fatma Aliye Hanım. Kızı hanım arkadaşlar. Elginli hanım o resmi var. Bu fakirin operasyonudur onlar. Fatma Aliye en çok kullandığınız paranın isimleri koyduğun da tek ona itiraz edildi biliyorsunuz. Gürültü çıktı. Fatma Ali Hanım bize ilk kadın filozofumuzdur. Samimiyetimle söylüyorum. Fatma Ali Hanım'ın anladığı kelamı bugün hiçbir il il il il ilayet fakültesini kelamca anlamış değildir. Niçin? Çok iyi bildiği için. Oturuyor, övülenin eseri tercüme edin. Ondan sonra oturup o dönemdeki cisim anlayışına verici tercüme edin. Ama bütün derdi, klasik kelamın, mesela cüzün neye tecesi ya da cevelin ferdi bugün nasıl çeviriyoruz biz atom? Atom olarak çevirilemez diyor. Çünkü bu atom değil. Burayı bir kelime bulmamız lazım. Şimdi biz, ben bunu hiçbir kelamcıya dönutsam atamıyorum. Yok diyor, atom. Atom parçalandır. Ama kelamcı diyor ki yüz edeceğiz ya? Parçalanmayan en küçücüz. Felsefe tarihi yazıyor ikicik. Felsefe tarihi yazıyor ama merkezde kelam. Niye devam ettiremedik biz bunları? Ha, tadil dediği tam da bu işte. Tadil, kadim olanda. Şimdi... Ahmet Cevdet Paşa burada çok entesan ve ayrılmıyor. Kadim ve Atik olana ayrılıyor. Atik. eski Eskide Atik Vardes Sultan deniyor değil mi? Atik Ali Paşa. Eski. Atık yani. Geçmişten gelen fakat bugüne işe yaramayan atılabilecekler. Ama bir de Kadim var. Kadim ne? Bugüne taşınabilir. Kadim. Arkadaşlar Kıdem. Kadem, kadem ayağı. Onun için ben birkaç konferans verdim. Kadim takaddüm edendir. Yani öne adım atandır. Yani geçmişteki tecrübemizden yarına bir iş yaptığımız zaman taşıyabileceğimiz işe yarat unsurlar neler? İşte o e, İsrail Generali'nin ürettiği o model, o tavra. Bak, ne zaman olmuş? 1516'da olan bir olayı güne taşıyor. Dolayısıyla Abdullah Şükrü merkezinde yer aldığı Cevdet Paşa ve çocuklarının e, iyi organize ettiği ve bence Bugün eğer Türkiye'de bir İslam kültürü varsa, bir İslam düşüncesi varsa, burçlu olduğumuz bu insanlar, ki başka isimler de var. Yani sadece ana hatları sayıyorum. Bu isimlerdir. Çünkü bunlar yeniyle problemi olan insanlar değil. Dünyayı takip eden insanlar. Fransızca öğreniyorlar. Mesela Aksedat'ın Karkurüs kitabı var. İntegral Difresel kitabı var. Hem tercüme hem değil. Bunlara bir sorun yok. Ama o travmayı yaşamak için nazari insanın e, semantik yapısını e, bu güne yapısını hafaza eden biris. Bu sürdürebildi mi? Çok çeşitli inilelerle sürdüremedik biz Daha çok niye dönüştürdük bu geleneği biz? Bilim tarihi, düşünce tarihi araştırmasına dönüştük. Biz Ali Sedat çağdaş fiziği takip edip çağdaş kozmolojiyi takip edip kendi o sürekliyi sağlayacak unsurları dikkate alan üretim yapamadık. Yapabildik mi Bülent Hocam? Bilmiyorum. Yani İslam dünyasında çeşitli yerlerinde de yapılmadı. Çok üst seviyedeki metafizik konularda dediğim ki Nakib bunu bir şekilde başardı. Hakkını yemeyelim. İran'da bazı düşünürler taba tabayı gibi bazı düşünürler bunu başardılar. Ama bunlar çok üst seviyede metafizik alanlarda olan şeyler. Aşağıya pek inen yapılar değil. İşte Arap dünyasında bazı düşünürler bunu bir şekilde başardılar. Ama büyük ölçekte e, bu okulda yani şu Tüplemi'nin, şu Tüplemi'nin kurduğu Ceddet Paşa ve ee, öğrencilerinin takip ettiği bu okul büyük oranda ee, bir tür tarih araştırmasına dönüştürdü. Mesela, mesela bizim bugün bundan ders almamız lazım. Mesela bugün Türkiye'de İslam düşünce tarihi, İslam felsefesi tarihi çalışma hatta İslam fıkıh çalışmaları, tarihsel çalışmaları. Güncellemeye müsait değil. Yani e, bugün ne olur, Diyelim ki siz felsefede e, İbn Sina'nın ya da Kelamda Razinin ya da ne bileyim iştikî felsefede suniverdinin matematik ile ilgili tasavvurları nedir? Matematik mesleği nasıl tanımlıyor? Matematik mesleği zihni midir, fizikimi midir? Ee, çok önemli çünkü evreni matematikle açıklıyoruz. Zihni kurguluyorsak gerçeği kurguyla mı yakalıyoruz biz? Filan. Einstein'e göre matematik icat edilmez, keşfedilir bak. Demek ki matematik evren matematik diliyle yazılmıştır. Biz onu keşfediyoruz. Bundan hakkında İslam dünyasında ortaya yapılan fikirler anlayabilmek için modern matematiği ve matematik felsef bilmek gerekiyor Biliyor muyuz Ne diyoruz biz artık? i̇bn Sina dedi ki bahiyelik yani iki tür bahiyelik ya Kant dedi ki ya i̇bn Sina dedi ki oradan hareket ederek biz bugünkü meselelerimize taşınabilir unsurları tabii ki şüphesiz yoksa onun benim eski de psikoloji yapabiliyorum ama yapabiliyorum. Dolayısıyla bizim kişisel kanaati Abdullah Şükrü Kulübü ve çizgisini çok ciddiye alıp ciddi alıp meseleyi bu zahirine değerlendirmekte fayda var. E, bunu yapanlar yok değil İslam dünyası. Mesela dediğim gibi fiziğinin imkanlarına hareket ederek zaman felsefesi. Yanlışların <gülüyor> zaman felsefesini Muhammed Tayyip gibi e, 2014'te Kengiç'te bir toplantı yapıldı. Malum kuantül fiziği de kavramsal olarak bilgiler aşamalarla tıkanmış vaziyette. Evet zaman, sürekli çünkü süreksiz değil ama zaman da süreksiz olduğu için çok teklif bir yere girdim ama bir örnekleri yapmak için söylüyorum. zaman da süreksizdir. Ee, acaba kelamı zaman almanışını e, kuantum fiziğine taşırsak ne gibi sorundan ortaya çıkar diye kendi <gülüyor> üniversitesinde e, İslam dünyasının kelamcılarla kuantum fiziğine bir toplantı yaptı. İşte tam da bahsettiğim budur işte. Bak, bu arada siz çağdaş bir sorunda klasik e, kavramsal şemaları kullanarak ...günceleme, yapma imkanı elde ediyorsunuz. Şimdi bu... ...birinci konu. Ben kaç saat duracağım? Bir, buçuk saat yeter değil mi? Daha çünkü bir, ikiyi yeni bitirdim. Evet. Rahatız, peki. Evet. Ee, i̇zin de aldık. Beş saat İkincisi edildi. İkincisi... ...tebdil... ...taraftarları. Tebdil ne demek? E, tebdil şuradır. Elindekini bırak, elindekini bırak. Ahliyade yani tabir budur. Değiştir. Yani tedbiri kıyafetliyorsun ya, bir pant elbise giyiyorsun, işe yaramıyor. Seni soğuktan korumuyor, çıkan, yenisini giyiyor. Şimdi ilk bakışta bu büyük ölçekte kültürel düşündüğümüzde itici bir şey olarak gelebilir. Nitekim öyle de gelmiştir. Ama beka sorumluluğuna karşılaşmış bir devlet, bekali devlet, mukabeleyi bilmişsek teorizini geliştirmek zorundadır. Osmanlı alimleri geliştiriyor, mukabeleyi bilmişsek teorizini bir teori geliştiriyor. Ne demek Şimdi bakın arkadaşlar. anma ve değer dünyası güçlü olan bir insan kolay kolay değiştirmez fikirlerim. Bunu insanlar uzaktan bakınca salaklık olarak koyuyorlar. Aslında salak sensin çünkü kimliğin yok demek. Osmanlı ya da İslam medeniyeti sabahtan akşam konulmuş medeniyet değil. Bir yıllık bir medeniyet. Yaşlı insan muhafızakalıyordur. Çünkü yaşlı insanın ümit edecek bir geleceği yoktur. Hafızası vardır sadece. Diyorum öyle değil mi? Yaşlanınca göreceksin. Orta yaşlı insan liberal olur. Hem o hem. Çünkü bir yaşadık küçük bir geçmiş vardır ağzasında, bir medenici bir, bir geleceği vardır. Yolun ortasındadır. Onun için şöyle dolar, böyle dolar. Biraz daha sözel birazdır. Kıvılcım. Genç insan genç genç muhafazacık bir geçmiş yok ya da medenici <gülüyor> geleceği var. Onun için açıktır, hani kaldır, daha fazla yeni bir tera açık tera diye medeniyetler de belki. Ay değişmez Osmanlı alışkanlıkları nasıl Mehmet genç çocuğum kulakları için bence hocam buraya çağırıp bir yedi, yedi. geldi mi yedi. üniversiteye yani büyük insan görmek lazım hocam anlarsın gençler buna ihtiyacı var gerçekten büyük bir insan <gülüyor> verdiği örnek ha Osmanlılar diyor bize bir lâhya okumuştu ee, Abdülmejid yani 3. seneden önce düşünülüyor. daha müncem kurulmuş. bir Osmanlı bürokratının Avrupa'da olup Avrupa biteni rapor ediyor. İsim vererek arkadaşlar, Volta'ya Rus isimlerini zikrederek anlatıyor. Daha iyi. Hepisini biliyor. Diyor ki, her şeyi geliyor. Kapitalizm nedir, ortaya ne çıktı? <gülüyor> Fakat en sonunda şöyle diyor bu fikirlerin sonucu, insanın hayvan seviyesine indirilenmesi ve insanlara zulmedilmesi çünkü birinin yaşaması için birinin ölmesi ilkesine dayanıyor. Bakın şu tespite. Peki ne yapacağız? Bizim ne inancımız, ne de tarihsel tecrübemiz buna izin vermez. Onun için Mehmet Hoca şey der, bildikleri hakkında buluşa buluşa çekildiler. Teslim Aralıklar. Bu doğru ve yanlış ayrı bir konu. Ama böyle bir tespit yaptılar. Anlatabiliyor Şimdi Dolayısıyla kadim bir medeniye, alışkanlıkları olan bir medeniye, bilginin oryantasyonu uğradığı bir değere dönüştüğü, bir varlığa değere dönüşmüş. Bunları kolay kolay değiştiremezsiniz öyle basit bir şey değil. Bunun için teoriler geliştirmeniz lazım. Bakın bir örnek vereyim size. Latin Amerika'yı ele geçirdikleri zaman Güney Amerika'yı Portekizler ve İspanyollar inanılmaz sömürüyorlar biliyorsunuz. Eee inci çıkartmak için yerli ahaliyi sırtına taş bağlıyorlar. Atıyorlar mehirlere ciğerleri takılıyor insanlar. Bir papaz. Çok üzülüyor ya o diyor. Adem'in çocuğunu, Adem'in çocuğuna yaptığına bak. Bu doğru değil ki. Doğru bir vicdan yanılıyor çünkü İrişten geleneği de köylü geleneği değil. O da 1500'ün bir gelenek. Arkadaşlar bu vicdanları rahatlatmak için Adem'ler teorisini geçiyorlar. Ne demek? Tek bir Adem yok. Adem'ler çok, bizimki en son Adem. Dolayısıyla bunlar her şey gibi Windows'un eski versiyonları bunlar. Bunlara köpe. Arkadaşlar bu, şimdi ilk bakışta şey diyorsun, hı, değil. Bir şekilde içeriden bağıran sesi susturman lazım. İnsansın sen. Mesela güneşlik teorisini hiç anlayamıyoruz. Değil mi? Güneşlik teorisini niye geliştirdi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafındakiler? Yani akıllı insan bunu yapar mı ya? Aristo, Ali Usta'dan geliyor. Amazon, Ambo Uzun'dan geliyor. Değil mi? Bak bu da bir konyalı. Tazı Onat 3 ciddi kitap yazıyor. Arapçanın Türkçeye göre kuruluşu. Bak yine koyalım. Niye? Siyasete malzeme. Arapça Türkçeden öğretilmiştir. Niye? Yapmadım. Yapmadım. Ma, ma faaltır. Bak ma'yı başa aldın diyor. 3 <gülüyor> cilt ya. İnsan aklını buna harcar mı? <gülüyor> Mesela diyor ki bak yapmak istiyorum. İstiyorum. İsterhamet. Merhamet istiyorum. Bak ist. Arapça öğrenmek istiyorsan sonra kitabı okuyayım. <gülüyor> Gerçekten size entesan manzeme veriyorum. Bununla uğraşmış adam. Akıllı adam yapacağı bir iş mi? Hayır. Niye yaptılar bunu? Çünkü zamanında bilice koydular. Türkçeyi yabancı kendilerine atacağız. Baktılar ki Türkçe kalmıyor. Birden de geri denilmem bir meşruiyet sağlamamız lazım. Yani hepsi zaten Türkçenin çocuğudur. Türkçe'nin iskinler. Her şey Tabii. ki. <gülüyor> Ben dedemle mi yapıyorum? Çok umum yaşadık. Hocam ben çıkartayım. Evet. Hararet bastı. Her yeri evet. kapalı. Havalandırma, Havalandırma, değil. Havalandırma değil. Ya ben böyle of verdiği verdiğim içten kaynamabilir <gülüyor> Şimdi rahmetli dedem 1926'da Atatürk'ü dinlemiş. Hiçbir şey anlamadık diye. <gülüyor> Kamu kayla uydurup çekilme. Etrafındakileri dönük diyor ki ben beni aldattınız alçaklar. Diyor. Halkla irtibat kuramıyor. Tabii. Bakın bunları inceleyerek gitmek lazım. Öyle kolay değil. Şimdi Türkiye'de de bile güncel siyasetteki herhalde bir değişikliği meşrulaştırmanız gerekmiyor mu size? Halk anlatmanız lazım. Nereden çıktı bu? Ben istedim oldu olmaz ki. Dolayısıyla Osmanlı devleti bir kadim bir kültür. 1005 Saci İslam Medeniyeti'ni tevarfüs etti. mi Osmanlı medeniyeti İslam Medeniyeti tevarfüs etti. Sasani kültürünü tevarfüs etti. Orta Asya Türk kültürünü tevarfüs etti. Bizans kültürünü tevarfüs etti. Çok kadim bir <gülüyor> medeniyet. Dolayısıyla bir teori geliştirmesi lazım veka sorunları gençlik vektörü entesel mukaveleyi bir misil temiz. Ayetten, hadisten temelinden çok güzel metinler var. Ben bir tane çalışıp yayınlamıştım. Orada ulema evet biz bunları bunları yapacağız çünkü eğer veka sorununu çözmek istiyorsak misliyle mislenmemiz lazım. Değil mi? Bu teori neticesinde mühendis kuruluyor ve mühendis hanıları Hüseyin Öfkü Tamani nerededir? Kırımlı. Son müdevvis vardı. Çağılıyor matematikçi Assunun Paşa geçirilirdi. Sonra, Sonra Seyyid Ali Paşa bu da bir Osmanlı alimi. o da medresede gelmiş ama mühendisli ve köken Çökentibali Yahudi ama hafız medrese mezunu, altı diplomalı. O da Beyni Sar başucusu. Pala Mustafa Efendi, ebli Sina'cı bir filozof, matematikçi döneminde aynı matematikçi. İsmail Gelmevi Efendi Değil mi? Bir sürü isim söyleyebilirim. Muhammed Sait Efendi filan falan. Bunlar bir araya geliyorlar. Bunların imanından, itikadından bir problem yok. Ama devletin acil ihtiyaçları, ordunun acil ihtiyaçları çünkü siz Japonya gibi kenarda değilsiniz ki modernleşiniz yavaş yavaş yapın. Üç yüz üsulsün. Ortada faizsiniz. Ve bu insanlar bir an evvel yeni bilgiyle donanmak, ve o, orduyu ona göre donanan mütefekkin yani mesela İsa Kocanın yazdığı beş milyonluk bir yazıya dört çiftlik kitap dört cihin şimdi açıyorsunuz ya bu adam bir müdevis bu adam hafız bu adam neredesin diye görmüyor bu adam her şeyi biliyor daha iyi bir adam çünkü altı binlerce adam normal olmaz adam değil mi? Yani. Biz bir tane zor öğrendik bakıyorsunuz matematik bir tane klasik matematik matematikçisi yok bakıyorsunuz kimya lafız erçinniyası. Yani zina geliyormuş. Öldürülmüşlar bu kesesi kesiyor. Evet. Bakıyorsun kalkülüs integral diferansiyel. Yani Batı Avrupa'da ne varsa hepsini sıran düzeni içerisinde koyuyor. ama bir tabii bir şeyi çok dikkat ediyor. Hepsini kendi ana diliyle ifade ediyor. Arapçaya Latince manisi yapıyor. Nasıl ki Avrupa'da Yeni bir şey bulunduğu zaman yetinci isimleridir. Artık diyor ki İsa Koca Arapça öldü. Yeni bilimin dili Türkçedir ama terimler hali Arapçadan geliyor. Oksijen kelimesini klasik bir tercih diyor. Arapça karşılaştırıyor. Hidrojen kelimesi ne bileyim ya. Bugün ilginçtir. Modern bilimlere ilişkin Arapçada, bugün Çaldaş Arapçanın kurbanı temel terimlerin hepsi Osmanlı alimlerinin icazıdır. Yani çok enteresan bir şey. Cemil Saliba'yı bilmesin diyeceğim. <gülüyor> Cemil Saliba diyor ki sarbonlu doktorları yaptım döndüm diyor. Baktım ki İyi, bir felsefe hiç olamayacağım. Yani kafam pek buna uygun değil. Bari ne yapayım? Tercüme hareketi yapayım. Çardaş felsefeden tercümeler yapayım. E baktım. Başladım yapmaya ama terimleri karşılayamıyorum. Çok zor. Çünkü üretmeyen bir insan bir adım arkadadır. Bir gün diyor bu sinirle diyor, sağ fal içe gittim. Şam'daki Dimeşk'deki sanfılara. baktım diyor Türkçe gidiyor o dönemin aydınları. 1940'lar dolanmadan. Baban zahidi Ahmet Naim Efendi. Hikmet dersleri. İlm-i Benzeri kitaplar. Hepsini aldım diyor. Akşam bir baktım ki oho, benim sanımlarımı çözmüş. Çünkü baban zahidi Ahmet Naim Efendi tüm o dönemin çağdaş felsefesine e, ait tüm şeyleri, kavramları zaten Arapçılıkları giderek bu kadar kadarlar adamlar dirayetli adamlar şey, İsek Hoca'nın bu terim hassasiyetini bir kararda bıraktığımızda tüm bilimler tüm bilgiler var. hiç sanki bilmiyormuş gibi davranıyor Hüsim Rukat Amanin biraz ortada Ama Hüsim Rukat Amanin oğlu Hüseyin Paşa şimdi bak kim bu adam şey Mehmet Ali'nin Paşa kim bu adam biliyor musun şimdi bakın 1273'lere öğrenci sahne kurmuşsunuz. İlk öğrenciniz Fransa'da matematik okuyor. Oxford e, Üniversitesi Fahri Doktorası. Çağdaş matematik üzerine üretim yapmaya başlıyor hemen. Hemen. Ama bu gelenek bir süre sonra üretilen bilginin arka planını, kavramsal arka planını dikkat etmem için yaman çalışıyor. Şimdi bizim Türkiye'de modernleşme dediğimiz, Batıcı dediğimiz ekip esas itibarıyla bu tadici grubun yetiştirdiği çocuklar. Şimdi Salizeki'yi düşünün. Salizeki yurt dışında okuyup birincilikle okulunu bitiren ilk Türk talebesidir. Dahilfunun ilk rektörüdür. Meteoroloji istasyonunu kuran, Kadir Has kuran kişidir. Deha bir adam. ...Kor Pempoikar'ın talebesi. Onun eserlerini Türkçe'ye tercih ediyor. İlk bilim, çağdaş bilim felsefesi... ...modern mantık çalışmaları Türkiye'de başlatıyor. Ama bu adam aynı zamanda... 6 ciltlik İslam matematik talihini yazıyor. 15 ciltlik matematik bilimler sözlüğünü yazıyor. Yani eskiyi de biliyor. Ama artık ona geçmişte kalmış... ...bir muha şey, bilgi muhabbeti. Tamamen yeni. Ali eleştiriyor... ...Ahmet Cevdettaş'ı okulunu eleştiriyor. Hiç fazla bunlara uğraşmayın. Neyse o. Peki güzel. Bunu yapalım ama... ...hiçbir bilgi şişedeki gibi durmuyor ki. Bilgi dediğin... ...üretildiği coğrafyanın... ...hayat görüşüyle, anlam, değer, dünyasıyla... ...entekli <gülüyor> olmuştur yazılıkta. Belki çok teknik bilgi... ...bundan bağımsızdır ya da çok formal... ...matematik bilgi insanının... Insanın, ...istirazı Müslümanı ama... ...bu biraz sosyal bilimlere... ...kaybeye başladığı zaman... Ne yapıyorsunuz? Siz artık yavaş yavaş kendi anlam değer dünyanızdan uzaklaşıyorsunuz. Ve işte hiç ayrıntılı konuşmaya gerek yok. Ortaya çıkan lazım bir Ama bunlar bu insanlar neticede yine bizim özellikle Türkiye'deki dönüşümüzü gerçekleşecek Evet kendi dünyalarına yabancılaştılar, bize yabancılaştılar, kültüre yabancılaştılar, İslam'a da yabancılaştılar. Ama neticede Türkiye'deki tüm dönüşümde bulunan gerçekleşecek isimler. Bunu da Öyle mi? Bir bak bakalım. Fen Fakültesi, İstanbul Fen Fakültesi bu şunlara bak. Cahit Arf. Cahit Arf ise işte, parada da onun da resmi var. Ben onu da söyledim. Çünkü Cumhuriyet döneminde gibi yaratıcı katkıda bulunan birisi. Ama ben Cahit Arf'ın bir söyleşini diledim. Yani Londra'da yaşasam ne olur? yaşamasa ne olur? Vardı. Aynı bir şeyle anlatıyor. Söyleşisini temizliyorlar. Ben Almanya'ya diktim diyor. Hiçbir şey yok. Elbisesizdim diyor. Yani. Tabii elbisesiz gidersem ne yapıyorsam? Üşüdüğün zaman ilk verilen elbiseyi giyersin. Bizim batılılaşmamız biraz böyle. İnsanlar elbisesiz kaldılar. İlk üşüdüklerinde de verilen elbiseyi giydiler. Gittim diyor. Hiçbir şey yok diyor. Alman müziğini dinliyorum diyor. Betonu bozul. Bizde ne var? Hamsi koydum tavaya. Diyor. Aynı böyle veriyor. Bana bu yapılır mı? <gülüyor> için. Niye? Çünkü Dede Efendi'yi bilmiyor ki. Alman halk müziğiyle Hamsiye koydun tavaya arasında ne fark var? Daha berbat. Ben Tüvamal Hoca'ya sordum. Hocam bu Alman halk müziği bizden daha berbattır. Tüvamal Bey Alman kültürünü bilen. Annesi Alman. Bilen bir Hocamız. Ama hani Dede Efendi'yi bilmiyor ki adam. Mi? İtliği bilmiyor ki. Zekai Dede'yi bilmiyor ki. Şimdi bu şekilde donanumsuz gittiği için ne yapıyor? Artık Bende hiçbir şey yok. Dolayısıyla hatırlarsanız İstanbul Düşüncü Adlısı'nın İstanbul'daki Lasmalı'nda Sayın Ektir'inize teşkil ettik bir sorunu anlattım. Ee, Aydan Yaylası'nda verdiğim konferansı dinleyen dışarıdan bir kadın. Keşke hocam bunu iki sene önce dinleseydim dedi. Niye? Çünkü benim oğlum iki sene önce protestan oldu. Gerekçesine anne bizde hiçbir şey yok ya. Sanatçı yok, şair yok, yazıyor yok, ilim adamı yok. Niye ben bunu? Sadece Müslüman Müsl Müsl Müslüman olarak bak Türkçe'yi de bıraktım. Nasıl bir şey sorayım? ...ben bu millete mensul istemiyorum dedi. E, tabii gayet doğal. Haklı çocuk. Yani eksi derecede elbisesiz yaşanamıyor. Ya? Şimdi aklımız da... ...anlam değer dünyamız da... ...elbisesiz olursa... ...kavramsal şamaları olmazsa... ...yargısal şamaları olmazsa... ...ilk felsefi sistem, ilk anlam değer dünyasına... ...karşılaştırmaya gidersin. Gayet doğal. Kimseye kızma hakkımız yok. Hiç kimse... ...bu yeryüzünde üşümeyi göz alarak... Üçü sürek yaşayamaz. Biz sadece bedenimiz değil arkadaşlar. Eman ve iman. İman ve çok iyi bir taslifidir bu. Eman ve iman. Maddi güvenlik emanet ediyor. Ben ona ev ve yuva örneğini veriyorum. Şimdi insanların evi vardır. Ev maddi bir şeydir. Ama bir de yuvası vardır içeride. Evde işebilir, mağarada da yaşayabilirsin. Ev taşırsın. Ama yuvayı kendi yanından götürürsün. İnsan evini kaybedebilir. Yarat... Ama yuvanı kaybettin mi gittin. Bu e, teddim okulu iyi niyetle ortaya çıkıyor ama bir süre sonra e, yuvalarını kaybediyor. Dolayısıyla başka yuvalar daha. Çünkü sıcaklık istiyor insan ya. Mi, uyurken rahat uyumak istiyor. Anlam değer dünyaları. Maneviyat diyoruz bu anlam değer dünyası. Bunun sağlam olması istiyor. Maalesef bunu veremiyoruz. Diyor. Hala veremiyoruz. Bakın. Kızıyorlar bana. Kızsınlar. Türkiye'deki İslami dil, dini din 15'te 25 yaşındasınız. 25 yaşından sonra insanlar hayatı altında çok farklı bir düzenliyatta gidiyorlar. Gayet doğal çünkü dil yok. Konuşacaklar bir dil yok. E Kadim dil belli bir yere kadar götürürse. Camide, vaazda işe yarar belki. İlahiyatta da işe yarar ama dışarıdaki gerçeklik bu kadar basit değil. Buradan küfür ederek, hakaret ederek, Ha sen bireysel yaşamayı tercih ediyorsan, Ali bu konuma bunu inancını bir teklife dönüştüreceksen, bunu insandan anlayacağı dilde üretmen lazım. Sen hiç gidersin dersin Amerika'da, bireysel olarak hiç İngilizce öğrenin, yaşarsın canın hani dolabında varsa hiç kimse dil biliyor musun diye de sormaz. Ama o insanlar bir şey anlatmak istiyorsa, sorunu gidiyorsa, o dili böyle o dil aktarman lazım, bayağı tam değil mi? Bu seçmadaştı sadece günlük anlamda dildi ki o manevi dile o anlam, değer dünyasına ilişkin dilleri de bizim üretmemiz gerekiyor. O açıdan etkin hareketinin sanalarda dediğim gibi ilk başta iyi niyetli çıksalar da bir süre sonra kendi medeniyetleriyle anlam, değer, bağlarını kaybediyorlar ve bugünkü durum ortaya çıkıyor hala bunların devam ediyor. Ve bu bir süre sonra alışılmış, öğrenilmiş bir adsiyeye dönüşüyor. Bugün Türkiye'de bu kesinlik Çocukların neden bu korkusu bizi mahvederler korkusu bakın anlamazsınız. Ben bir bazen konuşuyorum ilişkilerimiz var besleştiklerimiz var ya çok cesur oluyor musunuz sütmemizden? Başımız belaya girer. Tavır ettikleri zihinlerine yerleşmiş bir öğrenilmiş aziz korku. Onun aşılması bizim yardımcı olmalıyız. İşimiz çok. Lazım. Evet, üçüncüsüne gelelim muhabbet muhabbete açığa. Tamamlayalım olacak. Üçüncüsü tebrik. Buna Cennet Paşa'nın ismi vermiştir. Ee, tebrik. Et, et, et taassubun barit ediyor. Et taassubun barit. Soğuk taassub. Yani ne olup bittiğini önemsememek. Şimdi bunlar iki grup var. Birinci grup mazumdur. Çünkü bu birinci grup hani yaşlığından dolayı, <gülüyor> alışkanlıktan dolayı, kendi kültürel ...dünyasında yaşayan insanlar var. Yani bir sürü Vahdettin adam eser sunuyor. Vahdettin ya, hala... ...klasik mantık, klasik cebi, klasik... ...göometri, klasik... ...bu adamın bir art niyeti yok. Dünyası o, bilinçleri o. Ve onu da eser halinde yapmıyor. İkinci grup, bunlar üç gruptu. Üçüncü grup... ...benim sahih yobaz dediğim adamlar. Yani... ...gerçekten kendi değerlerini... Özellikle üst değerlerini, hani bilim bilim ama üst değerlerini davranışa tahrik eden, Alman değer dünyasına tahrik eden ilişki içeriğini korumaya çalışan insanlar. İşin garibi, bu da benim memleketimden. Mehmet Emin Oflu Mehmet Evin Efendi diye bir adam var bunların başında. Ee, Abla bizi çok uğraştırıyor. Her şeye karşı var adam, karşıya bile karşı. Önler ya çarşıya, her karşı Şimdi ben ilk zamanlar bunu okuduğum zaman, ben hemşerimle olduğu için ilimle çekti. Yani bir oflu'nun bu tahsibi nasıl olur? Çünkü ben de bir tahsibi ehli değildir. Çabuk uyum sağlarlar. Pratik zekalar iyidir kararınızda. Fakat bu İstanbul'da evlidir, bu Fatih değildir, bu filan. Fakat sonradan fark ettim ki <gülüyor> Türkiye'deki tüm Yeşilay faaliyetlerini bunların oğlu, torunu ve çocukları yürütmüş. Tüm kötü alışkanlıklar, Türkiye'de ilk tüm kötü alışkanlıkların mücadeleyi bu ekip üretmiş. Bu da iyi bir şey değil. Eleştirdiğimiz tarafları var tabi ama e, toplumsal değerleri, ahlaki değerleri, inancı ilişkili değerleri e, belirli bir ısrarla kurulu. herhangi bir çıkar falan değil. Ama tabi, ablamın bunu çok kitapları toplatmak zorunda kalmış. Bu da ikinci grup. Üçüncü grup ise klasik kültürün muhafızelere itibar diye bir Bakın bu hala canlıdır. Adam İbn-i Arabi cilik yapıyor. Dünyadan haberi yok. Dünyadaki mistik gelenekler nedir? Değil mi hocam? İbn-i Arabi'yi çağdaş, dünyaya nasıl aktarabiliriz? O, derd o değil. Derdi İbn-i Arabi markası çadır içerisinde, ve kümes diyoruz diyorum ona, bir kümes kurup <gülüyor> kavuk topluyorlar. Kim diyoruz? Gazacilik yapıyor ya ben 30 yılımı bu kültüre verdim. Gazali'yi ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Ama gazaleti yapmanın bugün bir anlamı yok ki. Bir bütün olan gazali bizi kurtarmaz. Yani bu e, atla savaşa gitmeye benzer. Ya da ne bileyim ben ehl-i sünnetçilik yapıyor. Ehl-i sünnet değil. Ehl-i yapıyor. Ya da şiicilik yapıyor. Var gitmez. Oradaki olup biteni bunların neye cevap uretildi, olarak üretildiğini, hangi soruları yanıtladıklarını, neyi çözdüklerini dikkate almadan çünkü kendisi gerçi kendisinin para ettiğini ise kendisine satacak ama kendisinin para etmediği değil mi diyecek? O elinde tuttuğu altınla bir mıknatıs, bir çekim alanı oluşturup hala devam ediyor. Bunlara karşı, bu o dönemde de vardı. Bunlara karşı çok ciddi bir şekilde tayakuz halinde olmak gerekiyor. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman çok daha eski bir şeyden bahsetmemiş olduğumu ortaya çık hepsi var. ve Bunları bilerek Nerede yanlış yapıldı, nerede tıkanıldı, Cevdet Paşa okulun nerede dönüştü ya da e, tedbil hareketini önemseyenler, nerede bu dünyadan, bu medenetten korktular, bunun psikolojisi nedir? Bunlara arkadaşlar şu hakareti, övgüyü, sürgüyü bırakıp bilgiyle iş yapmak, bunlara bilgiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani bir doktor düşünün, hastası geldi, hakaret etmeye başladı doktoruna, iyileşirme ya da övmeye başladı, iyileşmez ya, yatıracaksın değil mi? Muayene edeceksin. Ne demek muayene? İki anlama gelir. Bir, gözden geçirmek aynı. Bir de muayene, somut gerçeklik demektir. Aynı olan. Somut gerçeklikle göz teması kurmak demektir muayene. Sonra teşhis edeceksin. Yani somutlamak demektir teşhis. Durumu, sorunu somutlayacaksın. Sonra tedavi edeceksin. O sorunu çözeceksin. Bu süreç basit. Şimdi biz muayene kaçınıyoruz. Gerçeklikte yüzleşmiyoruz. Gerçeklikte yüzleşildiğimizde işte, örgü ve sövgüye sunuyoruz. Kendimiz gibi düşünen insanlarla yaşamaya çalışıyoruz ya. Şimdi bana bir arkadaş derste beden etimler sizi sordu bir şey. Tam bir tırnakçı İslamcı bir jargonla. Dedim ki sen hiçbir geyle dini bir konuyu konuştun mu? Ya da bir lezleyen. Değil mi hocam? Bizim yaşadığımızı hatırlatsana. Mahalleleri var. Kanada'daki en önemli tefsir hocası, hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Bir deyit. Tefsir dersi bu. Hiç konuştumdun. On tane koyun gütmemişsin, sürü üzerine konuşup düştün. Sürü şöyle, sürü ben olsam sürüyün şöyle. Ben, var ya Türkiye'de, ben Cumhurbaşkanı olsam Çok kolay zannediyorsun. Ben rektör olsam şunu yaparım. Var <gülüyor> böyle şöyle. <gülüyor> Karadeniz'de bir söz var ya, onun dışarıdan gözükme kadar kolay değil ayaklarına dolanır. Kolay mı ya? Bak, Hristiyan demedim, Yahudi demedim. O kadar farklı insan tipleri var ki, Müslüman hepsinden sorumlu ya. Sadece kendine mi sorumlusun sen? Bir milyar, Kimler Çin'de var? Lao otizi? Nasıl becerdi bunu? 150 milyon Hanlı Müslüman'ı bugüne taşıdı. 150 milyon Hanlı Müslüman var Çin'de bugün. Nasıl becerdi? Sorunu nasıl muayene etti? Nasıl teşhis etti? Ne tırabiyi? Bunu bizde teşvik etmemiz Yoksa bağra bağra, bağra bağra gideriz. Gürüş amaşa çekilmek değil, bağra bağ. Onun için bu tecrübeyi sadece bizim. İslam'ın da tezörümüzü ve bütün İslam'ın da tezörünü ciddi bir şekilde çalışmak. Bilgiyle kendinizi dolaşmak. Tekrar yuvamızı kurmak zorundayız. Ev alınır, yuva kurulur. Ev kurulmaz. Evi, onu zaten oflu müteahhiteler yaparsan. Sıkıntı yok. Onun için Osmanlılar hiçbir zaman topar önemse dediler. Ne Nedir? Kız, kaybederiz, kızılırız. Ama yuvayı çok önemse yuva çok önemli. Bizim şu anda bir yuvamız yok. <gülüyor> Dışarıya çok, yani nasıl ki evin tamam olmadan yağmur, rüzgar geliyor. Yuvamız olmadığı için de her türlü rüzgara karşı özellikle genç nesli muhafız edemiyoruz. Herkes savruluyor. Bizim bir arayla bu yuvayı bu semantik yapıyı, bu teorik nazarı yapıyı, artik felsefi terimolojiyi kullanmayayım. Kullanmamız lazım. Bunu kurarken sıfırdan başlayamayacağımızı göre <gülüyor> E, ustalarımızın geçmişimizin övgü ve sevgiyi düşene varı yok yok var göstermeden gerçeklikle yüzleşip acı gibi olsa bu oradaki tecrübeyi bugüne taşıyarak buna yeni etkinliklere bırak devam ettirdik. <gülüyor> Maarifati bu da bir fırsat da dileği teşekkür ediyorum. <gülüyor>